Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadep Günaydın herkese Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Derneği'nin hazırlayıp sunduğu programda bendeniz Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugünkü stüdyo konuğum Güneş'in Aydemir'i bir nevi güneşin oya ay demir. Bu <gülüyor> dayı. Hangisi? Hangisi daha şey oluyor? E, hoşuna gidiyor. Duruma, duruma göre değişiyor Mesela yani. Mesela bu durumda güneşin iyidir ya. Tamam güneşin, gü güneşin. Tabii, peki. Tabii. <gülüyor> güneşin e, bunu da çok söylememden aslında hoşnut olmayabilir belki ama eee bu derneği yönetim kurulu başkanı kendisi. Evet. evet. <gülüyor> duruma göre o da <gülüyor> galiba. <gülüyor> <da durum> bu <gülüyor> diyelim. E, Buday'dan hoş geldin programa. Hoş bulduk. Bugün e, yakın zamanda da haberini aldığımız e, Viktor Ananyas'ın Yaşam Dönüşümdür kitabının ikinci baskısının çıktığı haberi üzerine. Ve hem ondan biraz bahsetmek hem genel olarak buğdayın yayınları hakkında konuşmak daha da genel olarak birazcık böyle hani ekolojik hareketlerden e, neredeyiz nereye gidiyoruz nasıl gidiyor alem ne alemdeyiz gibi <gülüyor> konulardan bahsetmek için buradayız. Yani ee, Yaşam Dönüşümdür'den başlamak istiyorum aslında ben birazcık. Hani belki hem hali hazırda bilenler, daha da çok bilmek isteyenler veya hiç bilmemiş, duymamış olanlar için e, bu kitapta neyden bahsediliyor, nasıl bir geçmişi var, Victor nasıldı, nasıl bir görüş vesaire gibi genel böyle bir soru olarak alabilirsin. Tamam. Ee, yaşam Dönüşümdür... E... İşte bu da Derneği'nin aslında Victor'un da ilk başta bulduğu, koyduğu, yaygınca kullandığı... ...işte kart basılı malzemelerin birçoğunda gördüğümüz bir sloganı gibi ee, bir şey. İngilizce'ye çevirmekte çok zorlanmıştık hmm. zamanında falan. Çünkü kolay da bir şey değil. Yani dönüşüm derken neyi kastediyoruz falan. Hani i̇yi yaşam dönüşümdür mü? Hani dönüşmezsek ölüyor muyuz falan. Böyle bir çeşitli felsefi <gülüyor> açılımlar yapılabilecek bir e, slogan. Ee, yani Kökeni Victor'dan çıktığı için ee, Victor'un e, kaybından sonra onun bütün yazdığı yazıları bir derleyelim e, demiştik hı hı. İşte orada burada çeşitli yerlerde hala daha birçoğumuzun haberi olmayan e, bir yerlerden yazıları çıkabiliyor falanca hı. dergide bir yazısı yayınlanmıştı diye bize birleri gönderebiliyor e, hala Dergideki ve diğer yayınlardaki yazılmış yazdığı yazıları derleyip bir kitap yapalım fikri gelmişti hmm. yönetim kurulu üyemiz olan Özcan Yüksek'ten. Ee, i̇yi dedik aslında da hazır aslında böyle bir kitap hazır neredeyse falan deyip hmm. hafiften de böyle hani küçümsedik fakat yaklaşık bir 6-7 ay sürdü hazırlanması gerçekten yani kulu başlıkları ha. altında işte nasıl bir örgüsü olsun kitabın hangi yazıları koyalım aralara neleri koyalım işte fotoğraf koyalım mı kimler ön söz yazsın vesaire vesaire Bayağı bir emek var orada. Ee, Oya Ayman ve Lale Hanuşal'ın şey yaptığı verdiği bir emek var. Ee, onun sonucunda baya böyle işte o kitap hazırlandı, basıldı ee, ve çok e, büyük bir miktarı, yani nasıl söyleyeyim, dörtte üçü gibi bir miktarı çok kısa bir sürede tükendi. Yani herkes böyle e, kapış kapış aldı kitabı filan. Sonra da işte yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle işte kitapçılarda bulunamamaya başladı. Son işte 20 tanesi buğdayın ofisinde bir yerde kayboldu. Sonra tekrar bulundu filan. Taşınırken. Ondan sonra evet. İşte sonra taşınırken başka kutunun içinden çıktı. Sonra işte Küçükkuyu'daki dükkanın, dükkana gönderildi. Bir kısmı orada satılsın diye falan. İşte neyse en sonunda son şeyi, kitabı geçenlerde satmışız. Hmm. E, kitap tükendi gibi bir e, şey çıktı e, kitap yani şimdi bu zamanda bir kitabın tükenmesi de böyle hani birazcık şey hani bir gurur tabii, tabii, e, çok tablosu göz yaşartıcı bir, şey. <gülüyor> bir durum e, yani kitabın yazarı hayatta olmadığı için onun yerine biz gurur, gururlanıyoruz tabi e, ve bu arada işte kitap hem e, tükenmiş hem de alıcısı var hala hala daha işte ...kitabı duyup da edinememiş olanlar var falan. Yani satarız biz bunu şeyiyle, ön koşul kabulüyle diyeyim. Yayın Evi tekrardan bastı kitabı ve işte şimdi var hala yani şeyde bütün evet, kitap, zaten. kitap evlerinde falan bulabiliyoruz. Şeyde internette filan yazıldığında veya işte bir takım kaynaklarda... ...böyle küçük küçük şeyler var derliyim, böyle yazılar var... ...hani bu kitap hakkında, Viktor hakkında... Evet. ...buğdaygiller e, imzalı bir şey var... Evet. E, ...tırnak içinde... <gülüyor> ...onu e, okumak istiyorum... ...sonrasında belki oradan devam ederiz... <gülüyor> ...o gerçek bir iz bırakandı... ...ama bunlar durağan, kalıcı, yok eden izler değildi... ...deyen, dönüşen ve dönüştüren izlerdi... ...son nefesini Bahar'ın yeni filizlendiği bir günde verdi... ...yeryüzüne bıraktığı son nefes... ...bugün pek çok canı ilham oluyor... Hı -hı diye bir şey Evet <gülüyor> Bunu e, ilk basım zamanı not düşüldü. Evet Nasıl? evet Hı. yani şey oldu işte e, ön sözleri kimler yazsın e, gibi bir e, konuşma e, olmuştu yani. hani e, Orada e, Özcan'ın çok güzel bir yazısı vardır işte. Evet, o, da, o sihirli sepeti. Evet, e, evet. O zaman daha da fazla masalcılığa yeni böyle şey yapmıştı Özcan. O yüzden onu böyle bir masal kahramanı Hı. gibi yazmış falan. E, Ömer Madra'nın bir yazısı evet, vardır. Da da vardı. Bir de Salim Kadı Beşeginin bir yazısı vardır. Hepsi de hani Viktor'la böyle teşrikime mesaisi olmuş Hı -hı. bayağı uzunca bir süreden bir tanıyan Hı -hı. insanlar olduğu için onların e, üç tane önsözü var e, bir de işte arkada buğday gillerden e, yani tabii hani deyince ailesi. çünkü buğday evet. neticede hemen akla geliyor e, buğday giller de yazdım bir şey deyince e, o yazının büyük çoğununu ben yazmıştım aslında <gülüyor> o son cümle ama senin okuduğun cümle de oyanın e, eklemesidir. Hı. Yani böyle bir kar, e, karma bir şey oldu. Herkesin bir eli değdi. Ama genel olarak o eli benim elimden çıktı. Evet. Güzelmiş. Şeyde e, kitabı almak isteyen yani kitapta ne buluyoruz? Kitapta ne buluyoruz? Aslında e, kitapta e, Viktor'un e, hayata bakış açısıyla ilgili, günlük yaşamı nasıl yaşadığıyla Hı. ilgili, e, günlük yaşamımızdaki e, olayların e, süreçlerin, dinamiklerin, dinamiklerle ilgili neler düşündüğü. Oraya o, o, o dinamiklere yaklaşımı, bulduğu çözümler. E, den tutta yani Hı -hı. buna ilişkin pek çok şey bulabiliriz. Ee, aynı zamanda işte başından geçen olayları anlattığı kısımlar da var. Ama hepsinde hemen hemen hepsinde yazıların bu sıradan bir olay olabilir. Köyde karşılaştığı bir teyzeyle yaptığı bir muhabbet hı hı. olabilir. Ya da işte e, Ali ile oğlu Ali ile birlikte yaptığı tel dolabın e, dolaptaki yaşadığı duygular olabilir. Ama her birinde de aslında bir yandan şeyden yani kendi iç dünyasından çıkıp ee, insanlığın e, sorunlarına çözüm e, bulma eksenine hmm. kadar giden bir e, hani sonunda da muhakkak umutlu bir cümleyle bitirip işte herkesin fark yaratabileceğine bireysel olarak fark yaratabileceğine dikkat çeken e, şeylerle kısalarla dolu diyelim e, yazılar e, çoğunluğu böyle yani ilk dönemi aslında hani ümitsiz ee, ...anlamda bitirdiği çok hiç e, bir konuşmasına ben rastlamadım. Ama bir yandan da çok enteresan bir zıtlıktır. Ee, ümitsiz olan tarafları da çok iyi görürdü ve çoğunlukla karamsardı kendi. Şeyinde. Gerçekçilik anlamında karamsarlık Gerçekçilik aslında. anlamında. Yani hmm. bardağın e, hani iki tip insan vardır hmm. değil mi? Bardağın dolu tarafını gören, boş tarafını gören. Şimdi... Çok tanımayan bir insan dışarıdan Victor'u hep bardağın boş tarafını gören bir insan olarak hmm. e, tanımlardı aslında. Çünkü yani sürekli olarak eksiklikleri söyleyen hmm. efendime söyleyeyim engelleri söyleyen onları gösteren, onlara işaret eden vesaire vesaire. E, ama bunu bardağın dolu tarafını hiçbir zaman göz ardı etmeden ve aslında çok da böyle hani o dolu tarafına destek alarak ona sırtını yaslayarak boş tarafı doldurmaya çalışan hmm, ya da engelleri hmm. yok etmeye çalışan bir şeyi de vardı böyle. Ee, yani esas gücü oradan kaynaklanıyordu bana kalırsa. <gülüyor> o nedenle de böyle işte e, hep böyle bir e, buğdayın da bütün e, kurumsal e, tarihi içerisinde hep böyle bir kriz yönetimi vardır. günlük <gülüyor> böyle bir yangın söndürme bir kriz yönetimi böyle ona, ona alışkın bir ekibiz hmm. yani biz. Ee, o anlamda böyle sürekli işte yani dünya gibi aslında. Yani dünyanın aslında şu andaki durumu öyle şey değil yani. mi? Yani sürekli bir kriz yönetimi halinde olmamız gerekiyor. Yani böyle olmayabiliriz. <gülüyor> ama böyle bir can havliyle yaşıyor olmamız gerekiyor. Çünkü hani oksijen tükeniyor, karbon yükseliyor, şu oluyor bu oluyor. Hani her an nefessiz kalabiliriz, her an e, gıdasız kalabiliriz, her an susuz kalabiliriz. Çok temel ihtiyaçlarımız evet. aniden bitebilir, bitiyor olabilir, şu anda biraz sonra bitecek olabilir ama biz hiçbir şeyden habersiz bir şekilde böyle, Tam yani böyle devam bittiği ediyor. noktada başlayacak o panik galiba. Ama bittiği yani. noktada yani panik Zaten... yapacağız ve küttüyor olacağız evet. herhalde. Yani. <gülüyor> öyle bir durum var. O da birazcık böyle trajikomik ama e, evet yani hani kısaca özetle böyle. Hmm. Evet güzel özetledin. peki tam bu noktada mesela e, yaşam dönüşümdürden yola çıkarak aslında sonradan ve o esnada e, buğdayın diğer yayınlarına dönersek hı hı. Işte Bu üç aylık üç ayda bir çıkan bültenleri diğer çıkardığı yayınlar vesaire hani arada mutlaka bir e, Victor'un devam ettirdiği bir şey vardır hı hı. E, ne derler ona Gelenek. Ee, gelenek, geleneksel Hı -hı. bir bakış açısı vardır. Yani Hı -hı. Gelen, onun geleneğinden gelen bir bakış açısı vardır. Hani o konuda şu anki var olan yayınlar için de söyleyebiliriz. Neler var? Evet. Ee, şimdi yayıncılık tabii buğdayın e, aslında en en ilk şeylerinden bir tanesi. Yani ana etkinlik alanlarından biri. Ekolojik e, anlamda, e, yayın, ekolojik yayıncılıktaki ilk e, adımları atmış buğday. E, bir oluşum buğday. Evet, Buday dergisini e, düşünecek olursak işte ekolojik yaşam dergisi e, 11 sene e, sürdü. Hı hı. E, belli faslalarla da olsa büyük oranda düzenli bir şekilde çıkabilmiş bir dergiydi. Bayilere dağıtım Dağıtılmış o bayilerde satılmış abonelik sistemi işte kör topal bir şekilde de olsa oluşmuş bir sistemdi şeydi dergiydi buğday dergisini bugün bile hala hani elim, elimize alsak içinde geçerliliği hala devam eden evet. pek çok bilgiye rastlarız. Hı hı. Ee, hatta geçenlerde işte şeyde Çamtepe'deki depoda duran ha, bir evet. dergiyi <gülüyor> e, belki bilenler görmüştür şey sosyal medya kanalıyla bayağı bir yere ulaştırdık ve evet. hani o bile o Böyle duran bir şeyi hani orada duruyordu yer işgal ediyordu kafamızı işgal ediyordu evet. bir anda böyle dağıldı Akışa ve bir sürü yani. insan da heyecan yarattı tekrardan. Dolayısıyla hani dergi yayın hayatını bitirdi çünkü o noktada artık bizim için şeyi yani dergiyi yapmak diğer yapacağımız şeylerden daha... Az önemli bir hale gelmişti ve hı hı. E, dergiyi işte üye bülteni haline dönüştürdük. E, daha <gülüyor> mantıklı bulduk onu. Dolayısıyla şu anda işte üç ayda bir, yılda dört sayı e, mevsimlere göre şey yapan dört sayıda ekolojik yaşam rehberi hı hı. çıkarıyor. Hı hı. Buğday Derneği'nin yayını olarak çıkıyor bu ve üyelere gidiyor sadece. Hı hı. E, satılan bir dergi değil, üyelere hediye e, edilen bir bülten. Neler var bülteninde? Bunun içerisinde işte aslında her bültenin bir ana konusu oluyor onunla ilgili ana bir yazı oluyor sabit sayfalar var işte gene günlük yaşamımızı dönüştürmeye ekolojik yönde dönüştürmeye yarayacak önerilerden bulunan sayfalar var camiadan haberler var. Doğa takvimiyle ilgili Bir sayfa var O sayfayı da önceden ben yapıyordum Şimdi devrettim onu Iraz yapıyor şeyden Kızıltepe'den Bir yandan da şeye de değinelim <gülüyor> evet, evet, Etrafta gel neler oluyor zaten falan da. Onlara da değinelim Onun dışında işte Gelecek olan etkinlikler Onlarla ilgili duyurular var Tabi 3 ayda bir çıktığı için Dergi Gerçekten ...bazen de hani... ...ekstra şeyler ekstra oluyor. Hı. Bazıları iptal olmuş oluyor. Onları o, o anlamda değiştirme şansımız olmuyor. Ama üç aşağı beş yukarı... ...genel olarak hani bu ekolojik yaşam... ...kapsamında, bu da bayağı genişledi aslında... Hı hı. ...ekolojik yaşam kapsamında... nerede ...neler oluyor, toparlayabildiğimiz kadar... ...orada hani üyelere bunları... ...vermeye çalışıyoruz. Evet, evet tamam, çok da güzel bir noktaya doğru... ...bağlar gibi oldun. Tam da sorum ...oturacak şimdi... Ee, Şimdi çok artık son zamanlarda özellikle artan ciddi bir ekolojik mücadele var. Hem bireylerde hem şirketlerde hem STK'larda buğday bunun belki başını çekenlerden. Bir yandan hani hem bireysel olarak neler yapabilirim insanları öğrenmek için birçok etkinliğe katılıyor, eğitimler alıyor. İşte şirketler buna karşı bu duruma karşı olan duyarlılıklarını belli etmek için sosyal sorumluluk projeleri vesaire bir sürü bildiğimiz bilmediğimiz şey var. E, bu anlamda genel bir ekolojik, e, Türkiye'de özellikle ekolojik bakış açısı, e, durum nereye gidiyor? Sence iyi bir durumda mı, kötü bir durumda mı veya hiç böyle bir e, şeyi ayırmaya gerek yok mu? E, kutupları ayırmaya gerek yok mu? Sormak istiyorum sana. Ne, ne, ne, nereye doğru gidiyoruz? <gülüyor> Huf yani. <Biraz gülüyor> zor bir soru ama. <gülüyor> ne kadar vaktimiz var. <gülüyor> ee, Valla evet tabii yani buna... Tam olarak vereceğim cevaba pek çok şey olabilir, yorum gelebilir ama. Tabii çok kısaca bir kısaca, soru aslında. Evet yani hani ne düşünüyorum onları anlatmaya çalışayım. Şimdi genel olarak yani sadece hani Türkiye'de değil bütün dünyada da belli trendler var. Hani bu yönde bu ekolojik meselelerle ilgili durumumuz hani bir kere şey hani... Dünyada yalnız değiliz bir kere onu bir evet. hani bu memleket hani böyle falan şeyleri vardır ya alışkanlıkla söylenen Hı -hı. hani dünyanın pek çok ülkesinde benzer süreçleri e, yaşıyoruz. Burada tabi şey yani doğa koruma e, gibi bir e, önemli bir hat var. E, dolayısıyla burada bir aktivizm söz konusu hı hı. var. Yani doğa ciddi anlamda tehdit altında olduğu için e, bu e, tehditlere yönelik çalışan işte aktivizm e, şeyinde bağlamında çalışan pek çok grup var. Evet. Ve bu grupların yerel olması çok çok önemli bence. Yani yerelde kendi alanlarını savunan insanlar gibi düşünmek lazım. Bunları çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra bireysel olarak kendi hayatında değişim yapmak isteyen insanların sayısında ciddi bir artış var. Yani yüzdeye bakarsak. Çok çok küçüktür belki. Bilmiyorum rakamsal olarak ama e, artışı göz önünde alırsak son 3-4 sene e, diyelim. Son 5 sene Hı -hı. içerisinde diyelim. Burada çok ciddi bir artış olduğunu e, görüyoruz. Bu artışı e, nereden görüyoruz? Mesela ekolojik pazar yerlerindeki e, düzenli alışveriş yapan evet. insanların sayısından e, görüyoruz. E, şu, şu güzel bir... E, gösterge bence. Ekolojik pazar yerinde bir jenerasyon oluştu. Evet. Yani doğru. o ekolojik pazar yerinde annesi hamileyken beslenen çocuklar büyüdüler hmm. şu anda. Ve arkadaşlık ediyorlar birbirleriyle. Kaç senedir var? Bayağı oldu 10. değil mi? Yılı, 10. yılı bu 10 sene. Yıl, 10, 10. yılını kutluyoruz. Kadar... <gülüyor> Süper ya. kutlayacağız. Yani Mayıs ayında resmi olarak hep beraber kutlayacağız. Hmm. Onun da bir programı yapılıyor zaten. Ayrıca konuşulacaktır radyoda. Hmm. E, ama bu sene 10. yılı. Yani 10 senedir ekolojik pazar gibi bir güzellik var hayatımızda. Ve ekolojik pazar kendi içerisinde pek çok döngüyü e, yeniden oluşturdu. Baştan oluşturdu. Yoktan var etti falan böyle enteresan bence üst çok konuşulması evet. bir şey hani çalışma dolayısıyla o bireysel dönüşüm yapan insan sayısı artıyor şimdi bunlar arttıkça bir yandan da topluluk halinde bir şeyler yapma isteği de oluşuyor bunlar da çok güzel yani bunun yerel kırsaldaki yansımasında bayağı bir böyle pek çok noktada çok dinamik sürekli Hı -hı. değişiyor. Yani birileri bir araya geliyor onlar, ayrılıyorlar. Başka sonra başka birileri bir araya geliyor onlar, ayrılıyorlar. Sonra iki topluluk bir araya geliyor, <gülüyor> ee, birleşmeden bir şeyler yapıyorlar. Ee, Ki o da çok önemli. Bir nokta. Çok çok önemli. <gülüyor> yani e, hem birleşmemeleri önemli, hem evet. bir arada bir şey yapıyor olmaları önemli. Pek çok nokta arasında dolaşan gezginler var. Ee, onların haberlerini, tohumlarını, şunlarını, bunlarını, hediyelerini birbirine taşıyanlar var. İşte e, tarımsal üretim konusunda e, ufak çaplı, orta çaplı, ne bileyim büyük çaplı hı hı. E, denemeler yapıp o denemeleri birbiriyle paylaşan, ondan vazgeçip başka bir şey yapmaya karar verenler var. Yani çok dinamik böyle bir pazar yeri gibi. Evet, e, panayır. <gülüyor> panayır yeri gibi bir camianın içindeyiz çok şükür. <gülüyor> e, tabii biraz daha ben şey olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Um, yani burada e, bu işin e, döngüsünü gerçek anlamda kendi e, kişisel yaşamlarında da dönüşümü öncelikli kılan insanların yapması lazım. Yani bunu hani e, nasıl söyleyeyim e, konvansiyonel anlamda e, kar amaçlı ya da bir trend diye ya da işte burada hmm. iyi pazar varmış abi takılalım buraya şeklinde e, bakış açısı olarak değil de gerçekten bunu Hani her anına yaşamın her anına uygulamaya niyet etmiş insanlar tarafından oluşturulması lazım ki. O öz, o nüve, o işte doğayla uyumlu dediğimiz kısım korunabilsin. Ee, ki bence bu oluyor. Yani çok zor. En zor dünyada belki de en zor <gülüyor> olacak yerlerden biri burası. Ama e, bence burada o noktada ben şeyim yani ümitliyim e, diyeyim. Buğday olarak e, bu bahsettiğim profildeki insanlara bir yani ne yapıyorsunuz mesela bununla ilgili ne yapıyoruz Vallahi biz ne yapıyoruz ya Çünkü açı yani bir açıklık söz konusu aslında. var şimdi bizim e, buğdayın e, bulunduğu e, konum hani yıllardır yaptığı şeylerin de getirdiği hani kendisinin e, şeyin niyetinin dışında Hı -hı. Bir de işte yaptıklarımızla bir sürü sorumluluk yükleniyoruz ya. Bulunduğu evet. konumda böyle işte dışarıya açılmış bir sürü ben kocaman bir avlu gibi düşünüyorum buğdayı. Böyle bir pencereler, hmm. kapılar, camlar filan var. Ortada böyle bir <gülüyor> Evet insanlar. işte bir kapı ekolojik pazarlar mesela bir kapı oradan e, giriyor hmm. insanlar. Bir kapı ne bileyim e, işte üyelik kapısı orada. E, ...rehber var, şu var, bu var... ...ondan sonra e, bir kapı işte... ...gıda toplulukları e, vesaire... ...Türkiye'nin dört bir yanından... E, ...giriyor işte... ...bir kapı ne bileyim bizim küçük kuyudaki e, ...yapılanmamız... E, ...oradan yolu gelip geçenler uğruyor... Hmm. ...ediyor oradaki çalışmalara... ...tatutalar, evet, işte çiftlikler. tatutalar... E, ...ayrı ayrı kapılar zaten... ...bunların herhangi bir tanesinde... ...içeri giren... E, ...birisi... Başka pek çok insanla da orada buluşuyor. Yani orada Orası böyle bir şey hani hakikaten panayır yerinin ana noktalarından bir tanesi. Biz ne yapıyoruz? Valla bize işte telefonla e-maille şununla bununla sorulan sorunun haddi hesabı yok. Yani işte saksıda tohum yetiştirmek istiyorum. Bana saksı ve tohumu nereden bulacağımı söyleyin den. Hani evet. Sorunun şeyi bu, mahi, e, gerçekten içeriği bu. Söyleyin lan. Falanca yerde şu kadar dönüm, dedemden kalma arazi var. İşte son 50 yıldır hiçbir şey yapılmıyor. Ben burada ne yapayım? E, sorusuna. Ya da işte şunu, şöyle bir imkan var, bunu vereyim size. Alın, bunu ne yapıyorsunuz, yapın e, diyenden e, efendime söyleyeyim. E, <gülüyor> İşte gelip bize eğitir misiniz böyle bir şirkette şöyle bir yöneticiyim ben diyene kadar pek çok e, insan var. Biz bunları nasıl e, şey yapıyoruz? Buğday e, kanalıyla ya da buğdayın elindeki imkanlarla çözebileceğimiz kısmını çözüyoruz. Yani önerileri e, veriyoruz. Cevapsız bırakmamaya çalışıyoruz pek çok şeyi e, soruyor. E, buğdayın kendi öz imkanlarıyla karşılayamadığı noktadan Noktada da e, o networkte en iyi kim karşılayacaksa <gülüyor> e, o cevabı o insanlarla gerek aracılık yaparak gerek doğrudan yönlendirerek e, onların da rızalarını alarak tabi böyle bir buluşturma işlevi e, yapıyoruz. Ama tabi bu dediğim gibi yani bu gelen taleplerin çeşitliliği o kadar fazla evet, ki yani. Ve sayısı. Ve sayısı e, bunlara cevap vermekte Çoğu kez bu bir iş yani çok Tabii ciddi bunu bir, lazım, ciddi bir iş ve sırf bunu yapabilmek için e, insan istihdam ediliyor buğdayda. Yani e, önemli bir e, iş olarak yani buradan da söyleyebiliriz aslında bu konudaki merak, ilgi, bir şey yapma isteği artıyor. Evet çok doğru Toplumlu. bir örnekten. Evet tam da e, üzerine konuşmuşken %100 ekolojik pazarların da bir... Hatırlatmasını yapalım. Maalesef bitirmek durumundayız birazdan. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederiz. Aydınlattın ben bizi Güneş'in. <gülüyor> %100 ekolojik pazarların hatırlatmasını yapalım. Ee, Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi Şişli Feriköy'de, Pazar günü Kartal ve Küçükçekmece'de. Ee, aynı saatte bulunabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Alışverişinizi yapabilirsiniz. Tekrar teşekkürler Güneş'in. Ee, haftaya görüşmek üzere yeniden. Hoşçakalın. Hoşçakalın.